sevgili kardeşlerimize Allah azze ve celle yardım etsin. İnsan Allah tarafından yaratılmış. Doğum ile dünya sahnesine gelmiş. Kendisine kulluk mükellefiyeti yüklenmiş bir varlıktır. Onun hayat dengesi kulluk görevi bu merkezde kılınmış, imtihan buna göre ayarlanmış, buna göre de hayatın monoton bir yapıdan kurtarılarak sıkıntı, refah, dert, deva, nimet, azap çizgisinde inişli çıkışlı bir hayatın pençesine sınama maksatlı verilmiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Kardeşlerim, İslam'daki dünya ve ahiretin sebep sonuç ilişkisiyle birbirine olan sıkı münasebetinden ötürü dünya hayatı ahiretin tarlası olmuştur. Allah azze ve celle kimin daha iyi amel edeceğini denemek için biz insanlar için, müslümanlar için farklı ortamları ve değişik hayat standartları vermiştir. Hatta fert olarak bir insanın hayatı bile kendi içinde girintili çıkıntılı birçok tablolar çizer. Dünyada nimet, iyilik ve ihsan ile zaruret, çaresizlik yoksulluk ve sıkıntı arasına sıkıştırılmış bir hayat vardır. Hayatımız hep zıtlıkların bileşimidir. Bakarsınız kimi zengin, imkanlı, kimi fakir, imkansız. Kimi alabildiğine neşeli, kimi kederli. Kimi sıhhatli, kimi hastadır. İnsanların birbirine karşı durumları bu olmakla beraber fert bazında da insan bazen neşeli, bazen üzüntülü, bazen varlıklı, bazen fakir, bazen sıhhatli, bazen hasta durumların arasında gider gelir. Kısacası insan bazen iyi halde, bazen çaresizlik içinde hayatını devam ettirir. Bu kulluğun bir gereğidir. Fıtraten, rahmeten, her zaman insan rahatlıktan ve konfordan hoşlanır. Azap, sıkıntı, kan, keder, işkence, tecavüz, zulüm, yoksulluk bunlardan hep ürker, korkar, acı ve ızdırap duyar. Hep bunlar başına geldiğinde Rabbine halisane döner, halisane dualar eder. Bu bela ve musibetin ya da bela ve musibetlerin ya da kendisine gelen bela ve musibetin gitmesi için her türlü duayı yapar. Ama insan iyi olduğu durumlarda hiçbir şey aklına getirmez. O durumlara nasıl düştüğünü ferden, ümmeten, toplum olarak ya da lokal olarak hiçbirini aklına getirmez. Hayatını en güzel şekilde yaşar, kimseyi düşünmez, normal şartlarda devamlı zihninde kalması gereken şeyleri unutur ve yapması gereken görevleri aksatır. Ne garip değil? Başına istenmeyen bir durum geldiğinde sığınacak yer arar. Daha önce hatırlamadığı o makama yüz sürer, huşu ve hudu ile yalvarmaya, sızlamaya başlar. Halbuki rahat hallerinin Rahman'ın bir rahmeti ve imtihanı olduğunu, sıkıntılı durumların ise yine Rahman'ın bir isteği olduğunu düşünerek Allah'ın nimet, azap, rahmet, azap dengeleriyle sınandığını anlayıp bunlar üzerinde kafa yorarak istikametini doğrultması gerekirken hemen isyan dalar, kulluğunu unutur, kendi elleriyle işlediği günahlar yüzünden dinine sarılması, emrini yerine getirmesi gerekirken hep her şey bir başkasından beklemeye başlar, kötü durumlarda sızlanır, saçını başını yolar, strese girer, bazen bu kaos intiharla bile sonuçlanır. İşte bu ortam içinde daha önce belki de hiç hatırlamadığı yaratıcısını hatırlar. İşte bu çıkmaz sokakta duaya, münacata sarılır, yalvarır, yakarır. Musibetlerin kimin tarafından ve niçin gönderildiğini, neden gören gönderildiğini düşünme ihtiyacını hissetmeden başına gelen şeylere, manasız şeylerle irtibatlandırmaya, asıl kaynağı unutup başka olaylarla bağlantı kurmaya Onlara gerekçe aramaya çalışır. Üzerinden musibet kaldırılınca da hiçbir şey yokmuş gibi eski haline döner. Allah hepimize yardım etsin. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Durum her zaman değişir kardeşlerim. Tarih her zaman tekrarlardan ibarettir kötüden iyiye olduğu gibi, iyiye, iyiden kötüye doğru da olabilir. Kötüden iyiye, sıkıntıdan rahata doğru olunca, pek dikkate alınmaz. Nereden geldi bu bela? Kurtuldum gibi insan basit ifadelerle geçiştirebilir. Ama olumludan olumsuza, iyiden kötüye doğru olunca, İş biraz değişir. Yeni durum için gerekçeler aranır. Şöyle şöyle yaptı da bu yüzden bu bela başıma geldi. Şu sebepten şöyle oldu. Böyle ettik de bunlar başımıza geldi. Ne yaptık da bu belaya musallat olduk gibi düşünceler hasıl olur. Acaba bu söylenenler başa gelenler için yeterli cevap mı? Acaba bu kadar nimet ve azabın, neşe ve tasanın, zafer ve hezimetin, iyi ve kötünün hayat alanında yer değiştirmesinin gerçek sebepleri neler kardeşlerim? Hayatımızı, başımıza gelen belaları bilen ezeli ve ebedi varlıktan bunun cevabını alabiliriz. Ayetlere baktığımızda Allah'ın yardımı ne zaman? Hani Allah nerede? Yardımı nerede dendiği zamanlar olmuştur. Durum böyle olunca problemimizi Allah'ın kelamı, Kur'an ve yine vahiy olan sünnetle çözeriz kardeşlerim. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. O kadar kavimlerin helakları var ki Allah Azze ve Celle kitapta bir bir işlemiş. Ama ya biz bunları Kur'an'daki hikayeler diye anlatırız ya da hiç aklımıza bile gelmez ya da çocuklarımız eğlensin diye bir dönem çizgi film olarak onlara izlettiririz. Rabbim bizlere hayır versin kardeşlerim. İnsanın bir gerçeği var ki onun da hata işlemesi ve günahlara bulaşmasıdır. Bu açıdan mümin de olsa peygamberlerin dışında hiçbir insan zemzemle yıkanmamış, ah sütten çıkmamıştır. Bu yüzden müminin günah problemini halletmesi için önce Allah Azze ve Celle'ye dönüp tevbe mekanizmasını bir çalıştırması gerekir. Allah subhanehu ve teala kitabında başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinin yaptığı işler yüzündedir. Allah hatalarınızın birçoğunu affeder. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Bugün sizlere aslında ders yapmayacaktım. Gerçekten çok üzgünüm. İnsan bazı şeylere şey yapamıyor ama geçmişten Allah Resulü Sallallahu ve Selam'ın ve ashabının başına gelen bir musibetten hem kendi nefsime hem de sizlere bir ders olması sebebiyle Uhud harbinden bahsedeceğim. Allah peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Selamı peygamberlerin gelmesinin kesintiye uğradığı bir dönemde dünya cahilliğin ve sapıklığın karanlığıyla doluyken peygamber olarak gönderdi. Allah Resulü Ali Sallatu vesselam beraberinde ashab-ı kiram olduğu halde bu dini ufuklara yaymaya başladı. Tabii ki her dönemde gelen davete karşı çıkan alay eden ve daha sonra öldürmeye kadar kast muhakkak kafirler ve inatçılar olacak ki o zamanda kafir ve inatçılar davete karşı çıktılar ona karşı kılıçlarını çektiler Bedir'de karşı karşıya geldiler ve Bedir Allah'ın emriyle zaferle neticelendi İslam sancağı yükseldi, müşrikler hayret ettiler, şoka uğradılar, feryadı figan ederek Mekke'ye döndüler. Hepsi ölüsüne ağlıyor, başına gelen musibetten şikayet ediyorlardı. Nasıl olur da az bir topluluk böyle koca bir topluluğa galip gelir? Bu musibet onlara çok ağır geldi. Bunun üzerine Kureyş Müslümanlarla yeniden karşılaşmak için hazırlanmaya başladılar. Bir yıl hazırlandılar. Kuvvetlerini topladılar ve orduları Hicri 3. senenin Şevval ayında Bedir Savaşı'nın intikamını almak için Bediniye yöneldiler. Uhud dağı yakınlarında vadinin kıyısında konakladılar. Müslümanlardan bazıları Bedir Savaşı'nı kaçırdıkları için üzgündüler. Allah Resulü ve Vesselam'a onlarla karşılaşmak için çıkmayı önerdiler. Müslümanlar onlarla savaşmaya karar verdiler. Evet kardeşlerim, Allah Resulü ve Vesselam Cuma günü insanlara namaz kıldırdıktan sonra evine girdi. Savaşa hazırlanmış ve zırhını giymiş olarak dışarı çıktı ve zırhını giyen bir peygambere Allah onunla düşmanları arasında hükmünü verinceye kadar ona çıkarması yakışmaz dedi. Sonra bin kişiyle yola çıktı. Medine ile Uhud arasına gelince Münafıkların başı Abdullah bin Ubey, ordunun üçte biriyle Müslümanları yarı yolda bıraktı. ve Vesselam onları bırakarak yoluna devam etti. Evet, savaşa seninle beraberiz diye çıktılar ve Müslümanların içinden daha saf tutulmadan ordunun üçte biri münafıklar Müslümanları terk etti. Uhud'da vadinin dağ tarafındaki kenarına konakladılar. Karar Karargahını ve ordunun sırtını dağa doğru verdi. Müşriklerin ordusu Müslümanlarla Medine arasında kaldı. 50 kişiden oluşan bir okçu grubunu okçular tepesine yerleştirdi. Başlarına da Abdullah bin Cübeyr'i emir tayin etti. Ve onlara yerinde kalmalarını ve kuşlar onları kapıyor görseler bile yerlerinden ayrılmamalarını emretti. Ve dedi ki bizim öldürüldüğümüzü görseniz bile bize yardım etmeyin. Bizim ganimet topladığımızı görseniz bile bize katılmayın diye emretti. Cumartesi sabah olunca aleyhissalatü vesselam savaş için hazırlandı. Üst üste iki zırh giyerek ortaya çıktı. Gençlere baktı ve küçük gördüklerini savaştan geri çevirdi. Diğerlerine izin verdi. İzin verdikleri arasında 15 yaşında sahabeler de vardı. Kureyş savaş için hazırdı. Müşrikler 200'ü atlı 300, 3000 kişi geldiler. Onlara da o zaman Ebu Sufyan komuta ediyordu. Allah'ın nurunu söndürme, kulları saptırmak istiyorlardı. Müslümanlar 700 kişi gideler ve hepsi de zafer ve şehadet arzuluyordu. Ali Senati (a.s.) ashabını savaşa teşvik etti, sabretmeye ve mücadeleye yöneltti. İki ordu karşı karşıya geldi, saflar kızıştı, kılıçlar çekildi mızraklar doğruldu, oklar çıkarıldı. Evet, aynen günümüz. Bir yanda Rahman'ın taraftarı, diğer yanda şeytanın taraftarları. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaşa izin verdi ve taraflar birbirine yaklaştı. Çetin bir savaş başladı kardeşlerim. Zafer Müslümanlarındı ve Allah müminler üzerine yardımını indirdi. Müşrikler ortada kaldı, sancakları düştü, gerisin geriye kaçmaya başladılar. Okçular müşriklerin hezimetini görünce onların bir daha dönmeyeceğini sandı. Onlardan bazıları ganimet toplamak için aşağı indi. ve Vesselam'ın korumalarını emrettiği yerleri terk ettiler. Emirleri onlara yerlerinde kalmaları gerektiğini hatırlattı ama buna rağmen indiler ve geçidi boşalttılar. O gün daha henüz şirk içinde olan Halit bin Velid okçular tepesinin arkasına dolaştı ve tepede bulunan okçulardan geriye kalan on kişiyi öldürdü. Müslümanların ordusu arkadan müşrik ordusu ve önden yayalar arasında kaldı. Müslümanları kuşattılar, Müslümanlardan bir grup bozuldu, bir kısmı dağıldı, aralarında öldürülenler oldu ki Allah onlardan razı olsun ve onları razı etsin. Müşrikler sancaklarını yeniden kaldırdılar, Müslümanların safı karıştı, Allah'ın olmasını dilediği oldu, şehadete erişen şehadete erişti. Ali selam ve selamın etrafından dağıldıklarında o sabit kaldı. Onları arkalarından çağırdı. Bazıları geri döndüler. Müşrikler Allah Resulü ve vesselam'a ulaştılar ve onu öldürmek istiyorlardı. Yüzünü yaraladılar. Taşlan, azı dişini kırdılar. Mihfer'in halkalarından ikisi yüzüne değdi başındaki miferi taş atarak kırdılar. Fasık Ebu Amr'ın Müslümanları tuzağa düşürmek için kazdığı çukurlardan birine düştü. Ali bin Ebu Talip elinden tuttu ve Talha bin Ubeydullah kucaklayıp çıkardı. Musab bin Umeyr gözleri önünde öldürüldü. Müşrikler Ali Senaati ve selamaya yetiştiler. Müslümanlardan Yaklaşık 10 kişilik bir grup öldürülünceye kadar onun etrafını sardı. Talha bin Ubeydullah müşrikleri onun etrafından uzaklaştırıncaya kadar onlarla dövüştü. Ebu Ducane sırtı ile önüne kalkan oldu ve oklar sırtına saplandığı halde Aleyhisselatü Vesselam'ı korumak için hareket etmiyordu. Şeytan en yüksek sesiyle Muhammed öldü diye bağırdı. Bu Müslümanların birçoğunun kalbinde çok olumsuz etki yaptı. Çoğu geri döndü. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdi. Allah Resulü ve Selam Müslümanlara doğru yöneldi. Onu gördüler, etrafında toplandılar. Ve onunla birlikte daha önce konakladıkları yere kadar çekildiler. Sırtlarını daha dayadılar. Ali bin Ebu Talip, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzündeki kanı yıkadı. Başına su serpti. Kızı Fatıma suyun kan akışını artırdığını görünce, bir hasır parçası aldı, yakarak yaraya bastı, kan durdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selam elinden gelen gayreti göstermişti. Orada bulunan bir kayaya çıkmak istedi de vaziyeti nedeniyle çıkamadı. Talha altına oturdu da çıktı. İnsanlar ölüleri için endişe ettiler. Sonra aleyhissalatü Selam indi ve şehitleri gördü. En kötü şekilde işkence edilmişlerdi. Amcası Hamza'yı aradı. Vadide karnı yarılmış, burnu ve kulakları kesilmiş bir haldeydi. Müşrikler de konakladıkları yere kadar çekildiler. Sakat kalanlar, can çekişenler vardı. Bütün bunların hepsi cumartesi günü oldu ve savaş sona erdi. Savaşın sonunda Müslümanlardan 70 şehit, kafirlerden 22 ölü vardı kardeşlerim. Bizim ölülerimiz cennette onların ölüleri ise cehennemde. Uhud Hiçbir zaman hizmet değil, bir zafer olmuştur. İbretler ve derslerle dolu bir savaştır. Olayları nesillerin birbirine aktardığı bembeyaz sayfalardır. Allah gerekli dersleri almaya hepimize nasip etsin. Allah Azze ve Celle bu savaşta 60 ayet indirdi. Dersten sonra bunları bir okuyun kardeşlerim. Bu savaş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nefsinde çok derin bir iz bıraktı. Vefatına kadar hep hatırladı. Şüphesiz bu din bizlere o sahabelerin şiddetli mücadeleri sonucunda ulaştı. Geçmişler musibetlerin ve sıkıntıların acılarını hep tattılar. Enes bin Nadir bu savaşta 80 küsür yara aldı. Sonra düşmanlar onun o yaralarına rağmen ölüsüne bile işkence ettiler. Öyle ki kız kardeşinden başka onu tanıyamadı. O da uçlarından tanıdı. Saat bin Rabi 70 yerinden yaralandı. Peki? Biz bugün dinimiz için ne yaptık kardeşlerim? Sahabe-i Kiram'ın Ali Senat ve Selam ile sohbeti ve hayırlarda öncülüğü vardır. Ağzalarını kestiler, cesetlerini parçaladılar, kadınları dul kaldı. Bu dinin bizlere tam ve mükemmel bir şekilde ulaşması için. Uğruna canlarını feda ettiler. Onların haklarını takdir etmemiz ve bu gayretleri dolayısıyla onlara dua etmemiz lazım. Allah onlardan razı olsun. O yaptıkları amellerin karşılığında Allah onları sevdi. Allah onlardan razı oldu. Ve Allah onları razı etti. Kardeşlerim günahlarla devirler döner. Bu savaşta ruhlar bir hata yüzünden teslim edildi. Bir isyan bu tepeyi terk etmeyin. Bir tepenin terk edilmesi kazanılan bir zaferin kaybedilmesine neden oldu. Allah Azze ve Celle Adem ve Hava atamıza yayın için ama şu ağaca yaklaşmayın diye bir yasak koydu Adem cennetten bir günah yüzünden çıktı gelen rivayetlere bakıyorsunuz kadının birisi bir kedi yüzünden cehenneme girdi kardeşlerim ibadete ve sıkı sarılın zor anlarda elinden tutulsun ve sıkıntıların giderilsin. Amellerini, düşmanlarını kuvvetlendiren sana karşı bir asker haline getirme. Bu savaşta 15 yaşında olan birçok genç sahabe vardı. Genç sahabelerin kanları üzerinde yükseldi bu din. Bugün gençlerimizin haline bakın. Gidişatına bakın. Hayallerine bakın. Onlar boş vakitlerde eğlenip şehvetlerle vakit geçirmediler. Babaları onların ıslahı için çabaladı ve onların ıslahının meyvelerini aldılar. Bugün biz çocuklarımıza aynı aşıyı vermiyoruz. Düşmanı başka yerde aramayın. Bugün gençlerimiz dinleri için ne verdi? Gayeleri, arzuları ne? Çabaları ne için? İlgileri neye kardeşlerim? Bir bakalım. Evet burada çok önemli bir nokta daha var. Savaşa çıkar çıkmaz dikkat ederseniz savaşa giden o askerlerden üçte biri hemen ayrıldı. Kötü arkadaştan sakının kardeşlerim. Çünkü onlar kendilerine en çok duyulduğu bir anda seni terk ederler. Onlar nimetlerde sana arkadaştır. Fakat sıkıntılarda sana düşmandır. Bu kendine her zaman bir saz arkadaşları bulur. Yer, içer, eğlenir. Bunların başka bir şeyi yok. Münafıklara bakın. Bugün de aynı, o gün de aynı. Hep sahte gülüşleri, güzel konuşmaları, güzel giyinişleri. O kadar. Bakın sahabeleri en zor durumda yüzüstü bıraktılar. Kardeşlerim salih arkadaşlara sarılın. Münafıklardan uzak durun. Allah onları kahretsin. Onlar ne kendilerine yar olurlar ne de size yar olurlar. Aynen Uhud'da da aynısını yaptılar. Ama salih arkadaşlar onlar senin varlığında da Yokluğunda da seninle beraberdirler, seni savunurlar. Senin faydan için çalışırlar, seni korurlar. Hakkın bir seyri ve batılın da bir hamlesi vardır. Sonuç her zaman takvanındır kardeşlerim. Toplumun ıslahından, hidayete ermesinden asla ümidinizi kesmeyin. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tamamen her şey bitti dendiği anda geldi. Peygamberlerin arkası kesildiğinde geldi. Allah Resulü ve Vesselam daveti boyunca tüm eziyetlere, yaralara sabretti. Sonunda insanlar bölük bölük İslam dinine girdi. Tüm olayların sonucu Allah'ın elindedir kardeşlerim. Bakın hadis-i şerifte arkamda bir taş, bir ağaç, her ne olursa bir Yahudi var. Gel öldür diyecek diyor. Bunu kim diyor? Yalan söylemesi mümkün olmayan o Resul söylüyor. Bunların hepsi olacak. Davet yolunda yürü. Doğaya devam et. İnsanların hidayeti insanları yaratan Allah'ın elindedir kardeşlerim. Bunu unutmayın. Bakın gelin tekrar Uhud'a gidelim. Uhud'da müşriklere komutanlık yapan kimdi? Ebu Sufyan da değil. Mi? Sloganı neydi? En büyük hubeldi. Mekke'nin fethinde ise da nahi illallah diyordu. Vahşi Hazreti Hamzayı öldürdü. Daha sonra Müslüman oldu. Peygamberlik iddiasında bulunan Müseylemetül Kezzab'ı öldürdü. Allah hepimize muhafır et etsin kardeşlerim. Nefsinin dönmesinden sakın unutma ki kalpler Rahman'ın parnaklarından iki parnağının arasındadır. Onları dilediği gibi çevirir. Allah bizlere kalıcı sebat versin. Allah teybelerimizi kabul eylesin, bizleri affetsin. Kul isyana gark olmuş olsa ve günahları bulutlara ulaşsa bile Tevbe onları siler kardeşlerim. Gelin tekrar uhuta gidelim. Kazanılmış bir zaferin hezimetle sonuçma, sonu, oluşmasına sebep olan Halit bin Velid değil. O zaman kafirlerin Atlılarına komutanlık yapmıyor muydu? Onun eliyle sahabelerin en faziletleri öldürülmedi mi? Allah göğsünü imana açınca Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek İslam üzerine beyan etti. Ve ey Allah'ın Resulü ben hatamın bağışlanmasını şart koşuyorum dedi ve Vesselam Ey Halid Bilmiyor musun? İslam kendinden öncekileri yok eder ve tevbe kendinden öncekilerini siler buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah bizlere acısın. Tevbe kapısını biz unuttuk. Sohbetin başında da dediğim gibi dara geldiğimizde Allah Allah yarap yarab az bir böyle orayı geçip de unuttuk mu? Her şeyi unuttuk. Nefsini günah bataklığından kurtar kardeşim. Tövbe ederek Rabbına yönel. İyilikler kötülükleri giderir. Sakın bu dine sarılmaktan geri durma. Kötü arkadaştan uzak dur. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Yeme, içme, eğlenme bunları bir bırak. Salihlerle birlikte olun. Günahlıkları, fasıkları bırakın arkadaşlar. Bu dine sarılmaktan geri durmayın. Çünkü onun etrafında her zaman kanlar akar. Kişi akrabaları, yakınları ile her zaman imtihan olur. Onlardan gördüklerine sabret. Bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabaları mallarını, yurtlarını terk ederek. Allahü Selamü ve Selam ile savaşmak için Medine'ye kadar geldiler. Kafirlerin çoğunun yapmadığı şekilde ölülere işkence yaptılar. Oysa onların onun amca çocuklarıydı. Ama Allah Resulü Ali Selamü ve Selam Mekken'in fethinde onları affetti, yine de bağışladı. Onlara siz serbestsiniz dedi. Allah Resulü Ali Selamı Yumuşak huyluluk ve bağışlamada kendine örnek al kardeşim. Akrabanı ziyaret et. Sana karşı yaptıkları kötülükleri görmezden gel. Ayrılık ve çatışmada güçler, zayıflar. Ülfette ve birlikte ise kalpler arınır. Bölünmeden, ayrılmadan sakın. Çünkü bunlar hezimettir. Birbirinizden çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin diyor Allah Azze ve Celle. Dedikoducu, gıybetçi, nemmamcı olanlardan uzak durun. Bunlar Müslümanların birliğini, beraberliğini her zaman bozan insanlardır. Bunlar Allah düşmanıdır. Günahın sevinç yönünden gelmeyeceğinden de sanma. Unutmayın sevincin tadı üzüntünün acısına karışabilir. Sahabeler bakın Uğud'da tekrar dönelim. Kazandık dediler. Ganimet ile sevindiler. Okçular ganimet toplamak için aşağı indiler. Ne oldu? Bu nedenden onlar bozguna uğradılar. Dünya bir hal üzerine devam etmez kardeşlerim. Bir bakarsın zorluk vardır, sabır edeceksin ve nimetleri içinde Allah'a şükredeceksin. Peygamberler yaratılmış kullardır. Diğer insanların başına gelen onların da başına gelebilir. Onlar da kulluk makamının üzerine çıkamazlar ve değerlerinden aşağıda düşürülmezler. Bakın Ali ve iki zırk. Ve savaş elbisesi giydi. Sahabeleri onunla beraber mücadele etti. Cibril ve Mikail onu korumak için şiddetle savaştı. Bakın buna rağmen yüzü yarıldı, azı dişi kırıldı. Başında ve sonunda emir Allah'ındır. Yalnızca o Subhanehu ve Teala fayda ve zarar verir. Aleyhissalatü Vesselam kendi nefsi için bir şeye sahip olsaydı kanaatmazdı akmazdı. Bu nedenle ibadetini yalnız da cebbar olan Allah'a yönel, kahhar olan Allah'ın önünde boyun eğik ki, Allah'ın izniyle senin için sevindirici şeyler gerçekleşsin. Kimi Uhud dağının toprağıyla teberrük eder. Teberrük edilmez, taşı toplanmaz. Orada yetmiş sahabe öldürüldü. Orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaralandı. Eğer Uhud dağı bir fayda verseydi bu musibetler orada olmazdı. Her zaman işini Allah'a havale et ve sıkıntıların giderilmesi için ona sığın. Faziletli davranış biçimlerinden biri de dine hizmet edeni takdir etmektir. Güzel sıfatlardan biri de sahabelere vefa göstermektir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah bizlere tövbe etmeyi nasip etsin. Hidayetimizi akırsın. Allah Resulü ve Vesselam yıllar sonra bile bu huttaki şehitler için cenaze namazı kılmıştır. Evet Ebu Sufyan diyor ki Muhammed'in asabının Muhammed'i sevdiği gibi insanlardan hiç kimsenin birini sevdiğini görmedim diyor. Evet. İnnen ayeti kerimelere bakıyoruz. Durum şu ki Allah dileseydi onlardan intikam alırdı. Fakat sizi birbirinizden denemek ister. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz. Allah onları muratlarına erdirecek, gönüllerini şahat edecek ve onları kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır diyor Muhammed 4'ten 6'ya kadar. Evet kardeşlerim durum bu. Cennet ancak zorluk ve yorgunluk köprüsünden geçerek elde edilir. Yol uzun ve meşakkatledir. Zorluklar ve engellerle, zafer ve hezimetle, imtihanla dolu zillet, boyun eğme, izzet ve zafer bunlar hep beraber gelir. Allah Azze ve Celle bir kuluna izzet vermek isterse önce onu bozguna uğratır. Sonra yükselişi bozguna uğraması ve boyun eğmesi ölçüsünde olur. Allah Mümin kullarına cennette amelleriyle ulaşamayacakları makamlar hazırlamıştır. Onlara ancak musibetler ve imtihanlarla ulaşılır kardeşlerim. Allah bizlere acısın. Allah belalar ve musibetler gibi onlara ulaşacakları sebepler hazırlar. Belalar ve musibetlerle gizdiler ve saklılar ortaya çıkar. İşte kim bakalım başına gelecek olana rıza gösteriyor ve kim Allah'ın kaderine teslim oluyor? Alimlerimiz der ki, musubetler olmasaydı ahirete iflas etmişler olarak giderdik diyor. Evet. Dünyada günler bir hal üzerine kalmaz kardeşlerim. Zafer ve hezimet İzzet ve zillet, hastalık ve sağlık, fakirlik ve zenginlik olarak sürekli döner. Öyleyse fırsatları değerlendirelim kardeşlerim. Nimet her zaman ahiret için biriktirilendir. Dünyayı tercih eden ise dünyasına ve ahiretine zarar verir. Allah bizlere hayır versin. iyi kötüyü ayırt etme iştiyakı versin. Evet, bakın Uhud Savaşı öncesinde bazıları düşmanla karşılaşınca savaş meydanından kaçmayacaklarını ve sebat edecekleri hususunda Allah ve Resulünle söz vermişlerdi. Ama iş ciddiye binince ne yaptılar? Sadece mümin olanlar sözlerinde durdu. Meydanı terk etmedi. Münafıklar ne yaptılar? Hem terk ettiler hem de bir kısmının kalbini bozdular. Eğer bizim yanımızda olsaydınız siz de ölmezdiniz diyerek geri kalanların kalbini bozmaya çalıştılar. Evet kardeşlerim, demek ki musibetler hatırlatma, intikam alma, günahları affetme, dereceleri yükseltme, insanların iyisini kötüsünden ayırma, gayelerine ulaştırmak için gönderilir. Allah hepimize gerekli ders almayı nasip etsin. Hakkı hak bilip hakka tabi olmayı Batılı da batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Müslüman kardeşlerimize Allah yar ve yardımcısı olsun. Bizlere birlik ve beraberlik versin. Subhani Allahümme ve bihamdiki. Şöden la ilahe illa ente. Estağfurullah ve tevbileyim. Velhamdülillahi